ve şşedu anna Muhammedan عبدو ورسولو يأيّها يا الذين آمنوا اتقوا الله قتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يأيّها يا الناس تقو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام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 Allah Azze ve Celle günahlarını bağışlamasını, kabirini nurlandırmasını ve mekanını cennet eylemesini nasip etsin. Ve bizleri de aynı yolda İslam üzere öldürmeyi de nasip etsin. Çünkü bu dünyanın en güzel mutluluğu kişiye İslam verilmişse ve İslamla yaşamışsa ve İslam üzere ölmüşse en büyük zenginliktir. Selefe sorulduğunda en büyük zenginlik nedir denildiğinde kişinin Müslümanca ölmesidir. Ebu Zer el-Ghifari radiyallahu anh'u'ya der ki kişinin en güzel hayatı ve en başarılı günü ne zaman kabirle koyululduğu zaman o mümin kişi artık azaptan emin olduğundan haber ona verildiği zaman o onun en büyük başarısıdır. O yüzden Allah azze ve celle bizlerin kabrini nurlandırsın ve ahiretimizi de kazananlardan, müttaki kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, güncel meselemiz Müslümanların yaşamış olduğu sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılardan bir tanesi de konu olarak bana verildi. O da modern hayat neler getirdi, neler götürdü. Neler getirdiği çok azdır ama neler götürdüyse çoktur. Ne getirdi? İşte elektriği getirdi, şu telefonu getirdi, kamerayı getirdi. Uçak var, araba var, kalorifer var. Rahat oturabileceğimiz, yatabileceğimiz evler getirdi. Bunlar hepsi ama dünyada, dünya için getirilmiş olan eşyalardır. Ama götürdüğü şeylere baktığımız zaman, Maalesef ahiretimizi ebedi hayatımıza zarar verecek, ahiretimize en büyük ihaneti yapacak şeyleri götürmüştür. İsa Aleyhisselam bir gün havarileriyle otururken bunu diyor. Dünyaya ihanet edin, ahirete ihanet etmeyin. Kim dünyaya ihanet ederse ahiretini kurtarmış olur ama kim dünyaya ihanet etmezse, ahirete ihanet ederse her şeyini kaybeder. O yüzden evet modern hayatın mutlaka faydaları vardır. Tıpta bir sürü gelişmeler oluyor. Daha bundan 10 sene önce tedavi edilemeyecek hastalıkları bugün tedavi ediliyor. 10 sene önce mevcut olmayan ilaçlarla ameliyatsız kişi tedavi olup kurtulabiliyor. Hayat daha çok uzun olabiliyor. Bunlar güzel şeylerdir. Ancak bir mümin için, ahireti isteyen Müslüman için bunların bir fazla kıymeti yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlara fazla değer vermemiş. Değer vermiş olduğu şey muhakkak İslam'dır. Onun için yeri göğü yaratmış, onun için kitaplar indirmiş, onun için elçiler göndermiş. Onun için hak ve batıl mücadelesini yapmıştır. Size sorduğum zaman, insanlığın babasının adı kimdir desem, hepiniz diyeceksiniz Adem Aleyhisselam'dır. Öyle değil mi? İlk insan Ebu'l-Beşer dediğimiz kimmiş? Adem Aleyhisselam. Ama bu dünyada Adem Aleyhisselam'dan önce başka varlıklar yaşamış ve bunların cinler olduğunu farklı tefsir kitaplarında, farklı rivayetlerde kiminin senedi hasen, kiminin rivayetleri zayıf olmakla farklı çeşitte gelmektedir. Bilhassa İmam İbri Kesir ve ondan önceki büyük müfessirler kitaplarında bunları farklı ayetler altında anlatmaktadır. Peki cinlerin babasının adını kim biliyor? Cinlerin babası kimdir? İnsanların babası Adem dedik. Evet. İblis mi? İblis değil. İblis cinlerin babası değil ama cinlerin başı şu anda. Sumiya. Hiç duydunuz mu bu ismi? Bakarsanız i̇bn Kesir'in tefsirinde cinlerin babasının adı Sumiya'dır. Google'e yazın Sumiya. Arapça Sumiya diye yazın. Binlerce yazılar ve rivayetleri de görürsünüz. Bunlar yeryüzünde yaşadılar. Yeryüzünde belli bir müddet yaşadılar. Allah Azze ve Celle zaten yeri göğü altı günde yarattığını bildiriyor ve altıncı gün insanı yarattı. Cuma günüydü. Adem Aleyhisselam'ı yarattığını. Ve yeryüzünde cinleri yerleştirince bunlar rivayetlere göre 2000 bin sene insandan önce yeryüzünde yaşadılar ve aralarında Büyük savaşlar çıkarttılar. O kadar savaşlar çıkarttılar ki Allah Azze ve Celle beleklerini onlarla savaşlattırdı. Ve onları helak ettirdi. Ve içlerinden iblis adında çocuk cinlerden olan, o zaman daha çocukmuş, bunu esir aldılar. Ve beraberlerinde göğe götürdüler. Ve cenneti Allah Azze ve Celle onun orada yaşamasına müsaade etti. Ve aradan müddet geçince, ve bu büyük zaman müddeti. Çünkü Allah katında bir gün elli bin seneye bedeldir diye. Onun katındaki zaman açımında olduğundan dolayı Adem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle Cibril'e emir verdi. Ey Cibril git yeryüzünden farklı topraklar topla ve getir dedi. Farklı topları, toprakları Cebrail Aleyhisselam getirdi ve Allah Azze ve celle onu çamura çevirdi ve çaburdan da insan yarattı ama ona ruhunu üflemedi. Ve iblis dedik daha o zaman ufaktı. Allah'ın melekleri bir toplantısı yaptı. Bakara suresinde bu geçiyor. Müfessirler bunu çok detaylı anlatmaktadır. Bu bizim çok önemli. Çünkü modern hayat ne getirdi ne götürdü bilmek istiyorsan eskiye dönmen lazım ki takip edebilesin. Neden bugüne böyle gelindi? Ve bundan sonra daha neler bizi bekliyor bilmemiz lazım. İnsanlığın tarihi çok önemli. Tabi Allah Azze ve Celle Bakara suresinde buyurduğu gibi meleklerle bir toplantı yaptı ve iblisi o toplantıya dahil etmedi. Çünkü onu daha bir imtihan bekliyor. Allah Azze ve Celle onu tekrar cennetinden kovacak, rahmetinden uzaklaştıracağından dolayı onun bilmediği bazı hikmetleri melekleriyle konuşuyor. İşte yeryüzüne bir halife yaratacağım diye meleklere seslenince melekler tabi derler ey Allah'ım biz ki bu kadar seni gece gündüz tesbih ediyoruz, hamd ediyoruz. Biz varken neden sen yeryüzüne bölücülük yapacak, fesat çıkartacak, kanlar akıtacak, huzursuzluklar verecek olan varlıkları niye insanı yaratıyorsun diyorlar. Çünkü geçmişteki cinlerden olan tecrübeden konuştular. Tabi Allah azze ve celle orada sizin bilmediğinizi bildiğini bildirdi. Ve böylelikle Adem'i daha ruhu üflenmeden cennete koydu. Ve bu toplantıdan iblis tabi habersizdi. O yüzden o yaratığı görünce daha ruhu üflenmemiş iblis bunun yanına geldi. Gelirken düşündü neden bu cennette bu varlık var. Etrafında dolaştı, dolaştı, dolaştı ve şu iki cümleyi söyledi. Çok önemli bu iki cümle. Bir, dedi ki eğer sen benden üstün yaratılmışsan, çünkü hikmetini bilmiyor niye yaratılmış, vazifesi ne olacak bu insanın, asla sana itaat etmeyeceğim. Eğer şayet Allah seni benden daha üstün kılarsa, ben sana asla itaat etmeyeceğim. İki, şayet ben senden üstünsem, yani Allah Azze ve Celle beni senden üstün yaratmışsa, o zaman mutlaka seni helak edeceğim. Yani seni ezeceğim ve mahvedeceğim. Bu iki sözü verdi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, bütün melekleri topladı. Ayette geçtiği gibi yani sadece semadaki değil, sadece yerdekileri değil, bütün melekleri bir mekana getirerekten sırf iblisi imtihan etmek için dedi ki secde edin Adem'e. Hikmet ilahi. Ve bunun üzerine bütün melekler derhal Allah'ın emrine uyaraktan secde ettiler. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'da da geçtiği gibi iblise Konuşuyor, secdeye yapmadığından dolayı seni ne engelledi ey iblis? Benim kendi elimle yaratmış olduğum, benim emrime seni mani kılan neydi? İki sebep olabilir. Neydi o iki sebep? Ya sen çok kibirli birisin, ya da senin üstünde kimse istemiyorsun diyor. Halbuki bu sözler kibindi, zaten iblisindi niye? Çünkü diyor, ben sana eğer altındaysam asla itaat etmeyeceğim. Üstündeysem de sana asla ne yapmayacağım? Seni asla yaşatmayacağım. Beni mahvedeceğim, helak edeceğim seni diye bir sözü vardı. Onun vermiş olduğu cevap neydi? Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın. Dumansız ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Topraktan yarattın. Cevabı bu olmuştu. Bunun üzerine Rivayetler tabii farklı. Parantez içinde Allah Azze ve Celle Sumiya'yı yaratırken, cinlerin babasını yaratırken ondan ona sormuş Allah Azze ve Celle, rivayetlerde geliyor. Sen ne istiyorsun benden? Sumiya, cinlerin babası, Allah'tan üç şey istemiştir. Bir, ben mahlukatı göreyim ama mahlukat beni görmesin. O yüzden cinler görüyorlar. Ama diğer mahlukat onları göremiyor. Bilhassa insanlar onları göremiyor. İki, toprağın altına girdiğimde, toprağın altına girdiğimde, toprağın altına girdiğimde kimse beni göremesin ve diğer maddenin içine saklanma gücüm olsun. O yüzden cinler taşa girerler. Bir bakarsın taştan su damlalası gelir. Hristiyanlar der işte kutsal taş alıyor deyip ona hemen ibadete başlarlar. Halbuki cin orada onlarla alay etmektedir. O maddenin içine cansızla da canlının içine de cinlerin gireceği meşhurdur. Üç, insanlara da yani diğer mahlukatın içine de girip dolaşmasını kanda damarın dolaştığı gibi onların da diğer mahlukatların içine dolaşma imkanını istiyorlar. Ve Allah Azze ve Celle bu üç duasını kabul ediyor. Rivayetlerde geldiği gibi. Dediğim gibi bazı rivayetler sahih, bazıları hasen, bazıları Zayıf ama hepsini bir arada topladığımızda, hepsini bir arada topladığımızda ve bunun yanında bir de diğer kitaplara baktığımız zaman yani İsrailiyat dediğimiz rivayetlere baktığımızda bugünkü elimizdeki mevcut olan eski ahitle yeni ahit İncil'e baktığımızda bazı şeyleri birleştirebiliyoruz. Ne inkar ediyoruz, ne de doğruluyoruz ama bazı şeylerin taşların anlaşılması için. Bulunmuş olduğumuz noktaları nereye geldiğini anlamamız için bilmemiz lazım. Tabi iblis Allah'ın rahmetinden kovuldu. Cennetten atıldı. Hemen Allah'tan ne istiyor? İntikam istemiyor. Önce Allah'tan, Allah'tan ne istiyor? Müddet istiyor. Diyor ki o zaman bana müddet ver. Allah Azze ve Celle diyor, müddeti verdi Allah azze ve celle bir kelimeyi söylediği zaman asla sözünü değiştirmez o yüzden İblis ona dedi ki bana belinen malum güne kadar ve o malum gün Allah katında belinen gündür kıyamet günüdür o güne kadar yaşama fırsatı ver o ağzından çıktıktan sonra dedi ki senin izzetine yemin olsun onları helak edeceğim ama o garantiyi almadan bu sözü söylemedi. Allah Azze ve Celle de, öyleyse ben de sözümü geri aldım demez. Niye? İnne Allah'a la yuhliful mi'at. Allah vermiş olduğu sözünü değiştirmez. Ha şuradan biriniz şunu çıkabilir. O zaman Allah neden Miraç gecesinde Miraç gecesinde peygamberimize elli vakit namaz emrettikten sonra beş vakite düşürdü. İşte sözünü değiştirdi. Denildiği zaman ona deriz ki o zaman hadisi sonuna kadar oku. Miraç hadisini sonuna kadar okuduğunuz zaman biliyorsun Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktı. En son Allah Azze ve Ceyle görüştü. Görüştükten sonra ne oldu? Dedi elli vakit namaz farz kılındı sana ve ümmetine. Bunun üzerine geri döndü. Musa Aleyhisselam'la buluştu. Musa Aleyhisselam dedi ki bak benim tecrübem var. Senin ümmetin bunu yapamaz. Git Allah'tan kolaylık iste. Allah vaadinden dönmez dedik. Sözünden dönmez. Bir söz söyledi mi kıyamet de kopsa o söz gerçek olacaktır. Değişmeyecektir denildiği halde Allah Azze ve Celle ne dedi ona? Gidip gelmekten sonra en son münadi dedi ki öyle ümmetine beş vakit var. Hadiste aynen böyle gelir Buhari'de de okuyabilirsiniz. Beş vakit ama sevabı ne? Elli vakit. Sonra hadisi sonunda peygamberimiz diyor ki Allah sözünü değiştirmez. Yani neticede yine elli vakit sevap vermiştir. Bunu da anladıktan sonra değerli kardeşlerim, el mühim, şeytan düşündü, nasıl bu intikamı alabilirim? Beni cennetten atıldım, bolluktan atıldım, rahat bir hayatım vardı. Bunlar geldi, benim huzurumu kaçırdılar. Ve onların yüzünden Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldım. Ne yapması lazım? Onlardan intikam alacak ve zaten Allah'tan da bu uzun bir müddet olduğundan dolayı ve bazı farklılıkları olduğundan dolayı, mahluk olarak yatıldığından dolayı yılanla dostluk yapar denilir, rivayette gelir. Yılana der ki, çünkü yılan durmadan girip çıkarmış cennete. Çünkü kimi diyor, eğer cennetten atıldıysa iblis nasıl olur da onlara Adem ile Havva ile konuştuğunu ve rivayetlerde gelen iblis yılanın içine girdiğini, mes ve yılan onu içeri götürdüğünü, ona yardım ettiğini ve melekler o yılana karışmazlarmış. O devamlı cennete girip çıkan bir yılanmış ve ona dokunmazlarmış. Ve o da o yılanın içine giriyor ve bir madde içinde olduğu zaman gözükmez. Delil nedir? İki hadis var. Bunu uzmanlar araştırıyor. Nasıl olur? Hadis-i şerifte diyor ki bir eşek anırdığı zaman neden anır? Şeytan. Şeytan hangi maddeden dedik? He? Ateşin aslı bunun baktığı zaman eşeğin gözünü baytarlar araştırıyorlar. Hangi maddedir biliyor musunuz? Geceliği hangi makineler görülebilir? Ha? İfe'dir. İntrarot diyoruz Almacasına. Gece ha? infrarot İfe'dir. Bunu tıpta İfe diye geçer. İfe görüldüğü zaman eşeğin gözünde infrarottur. Yani geceleri iyi görür eşek. Horoz ise öttüğü zaman neyi görür? Melekleri görür. Horozun gözünü araştırdığın zaman da onun gözü ultraviyoletttir. Ultraviyolett nereden gelmektedir? Güneşten gelmektedir. Melekler neden yaratılmıştır. Işıktan, nurdan yaratılmıştır. O yüzden ışık, ultraviyolett, bunu bugünkü bu da Kur'an'ın ve sünnetin mucizeselerindendir. Şeyh Nablusi Ahmed Nablusi diye bu konuda sırf kitap yazmıştır. Çok meşhur bir alimdir günümüzün alimi. Kur'an'ındaki ve sünnetteki mucizeleri anlatırken bu iki hadisi anlatır. Çok önemli bu arkadaşlar. Melekler şeytanları nasıl yeniyorlar? Bunu Fussilet Suresi'nde anlatıyor. Ateş delip geçiyor. Deniyorlar ultraviolet ışığını infrarota verdiği zaman, infrarot ışığı kırmızı o gece dürbünde kullanılan Nasıl Türkçe diyorsunuz bunu? İsmail abi bir kelime var mı? Kızıl ötesi mi? Kızıl ötesi mi oluyor? Olabilir. Kızıl ötesi doğru. Kızıl ötesini geldiği zaman dağılır. Melekler bir mekana geldiği zaman orada şeytanlar kalıyor mu? Kalmıyorlar. O yüzden hadisin ilk başında Sumiya'nın ve onun kavminin cinlerin savaşında meleklerle Peygamberimiz diyor ki kimi helak oldu? kimi kaçtı kimi denizde saltanatını kurdu ve bugün şeytanın da saltanatı denizin üzerinde kurulduğunu işte Bermuda üçgeninde denilen rivayetler vesaire var. Ama bizi ilgilendiren meleğin geldiği yerde şeytanlar kalmaz defolurlar. Ve bugün baytarın ve fizikteki araştırmalarda çıkan netice ultraviyolet ışığı olan yerde kızıl ötesi ışığı kaybolu veriyor. Ama zıttı hiçbir zaman olmuyor. Zıttı hiçbir zaman olmuyor. Yani kızıl ötesi ultraviyoleti yok edip dağıtması olmuyor. Ve şeytan el mühim yılanın içine girerekten Adem'e gidiyor. Ve yanında da bir yalancı şahidi var, yılan var. Çünkü Adem'i anlatacak. da başkası anlatması lazım ki inandırıcı olsun. O yüzden bir yalancıyı gördüğünüz zaman, doğru konuşup konuşmadığını bir insan tespit edebilmesi için hep kendine hemen bir şahit gösterir. İnanmıyorsan şuna da sor der. Normalde bir dürüst insan asla bir şeyi anlattığı zaman bir şahit göstermez. Eğer ondan istenilirse şahit o zaman gösterir. Anlatırsın sen. Böyle böyle olmuştur dersin. Ama yalancıysa deneyin bunu. Göreceksiniz hep kendine bir yalancı şahit tutar ki o da onu ıı, tasdiklesin diye. Ve deniliyor ki rivayetlerde Ademle İblis konuştu. Ve Havva ile ile de yılanın konuştuğunu ve Taha suresinde geçtiği gibi de işte sizleri bu ağaçtan yasak etmesinin sebebi çünkü sizlerin büyük bir mülke sahip olmanızı istemiyor, ebedi kalmanızı istemediğinden dolayı bedel size iyi bir nasihatçiym diyerekten Onları aldataraktan, yılanla beraber ne yapıyorlar? O günah işliyorlar. O yüzden Allah dördünü de indiriyor. Ve araştırmalara göre insanlığın başlandığı yer Hindistan'dır. En çok yılanların olan ülkesi de Hindistan'dır arkadaşlar. Çünkü Allah Azze ve Celle rivayetlerde, dediğim gibi bazıları sahih, bazıları hasen, bazıları zayıf. Ama günümüzdeki eserlere de bakıldığı zaman, bir Adem ile e, cinlerinden olan iblisin ve yılanın Hindistan'a indiğini, bazı rivayetlere göre de Havva'nın Arap Yarımadası'na hatta Cidde'ye indiği söyleniyor. Kimi bunu çok zayıf olduğu söyleniyor. El mühim ilk insanlığın başlangıç yerinin Hindistan tarafından geldiğini ve oradan yayıldığı söyleniyor. Bütün bunları anlattıktan sonra bu modern hayatımızda ne ilgisi vardı? Diyeceksiniz. Yani biz moderndeki bugün güncel Müslümanların sıkıntılarını ve dertlerini konuşuyoruz. Sen gittin cinlerin babasını bize anlattın. Adem Aleyhisselam'ı insanlığın babasını anlattın. Bu şeyin ne alakası var? Müceddit ve İmam Muhammed İbn Abdülvahab Mesailül Cahiliye kitabında Kaidetu Dalal diye birinci kural söyler. Dalaletin ilk kuralı. Nedir dalâletin ilk kuralı? Allah hakkında bilgisizce konuşmaktır. Eğer bugün Müslümanlar fırka fırka ayrılmışsa ve bugün dini meselelerde, itikadi meselelerde kaybolmuşlarsa ve ehli sünnetin çizgisinden çıkmışlarsa bunun en büyük sebebi dinde Allah hakkında bilgisiz olmalarıdır. Ve bu bilgisizliğin bir sürü sebepleri var. Ama ilk sebebi cehalettir. Eğer bir insan Allah'ın dini hakkında konuşuyorsa bilgisizce, bunun ilk sebebi nedir? Bunun cahil olmasıdır. Bugün bizim memleketimizde, Türkiye'mizde bir kesim insanlar var. Şunu derler, hepiniz duymuşsunuzdur. Ya filmlerde, haberlerde, tartışmalarda. Şu söyleniliyor, ne diyorlar? Diyorlar ki, eğer bizler de Avrupalı olmak istiyorsak, Avrupa gibi çağ atmak istiyorsak, teknolojide ilerlemek istiyorsak, işte efendim adaletin yayılmasını istiyorsak, hukuk düzeninin yüksek olmasını istiyorsak, aramızda haksızların azalmasını istiyorsak, o zaman bir, bir engelden kurtulmamız lazım. Nedir o engel? İslam dini. Siz Müslümanlar ne zaman dininizi bırakırsanız, dininizi artık yaşamasanız o zaman Avrupa gibi ilerlemiş olursunuz diye söylüyorlar. Hiç bunu duydunuz mu? Duydunuz. Ben de duyuyorum ve bununla her gün yüzleşiyoruz. Peki bizim dinimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasında iken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Onu sirkeliyor, sıkıyor ve ona ikra diyor, oku diyor. Ardından gene sıkıyor, sirkeliyor, ikra diyor. Üçüncü kez gene sirkeliyor, sıkıyor, sonra ikra diyor. Yani üç defa arka arkaya oku emriyle başlamış olan bir din. Nasıl olur da bugün hasımları tarafından, düşmanları tarafından böyle çirkin bir suçlama ile geri kalmışlığının dinin bir sebep olduğuyla söylenebilir. Uymuyor. Peki neden İslam? Şimdi hepinize soruyorum, cevap istiyorum. Peki neden İslam bize oku emrini vermiş? Neden? İlk emri ikra emirdir bu, farzdır. Neden? Çünkü İslam Cahilliğin düşmanlığıdır da o yüzden. İslam en büyük düşmanı cehalettir. O yüzden İslam dininde ilmin fazileti, alime verilen saygı ve değerin mekanı bundan dolayıdır arkadaşlar. Eğer bir karınca dahi ilim ehline istiğfarda bulunuyorsa, ne kadar İslam dininin cahilete karşı bir düşmandır. Neden? Neden İslam cehalete karşı düşmandır? Onu da cevabını verin o zaman. Neden? O değil. Çünkü İslam insanı kötü huylardan uzaklaştırmak ister. Bütün kötü rezilliklerden, bütün kötü fenalıklardan insanı arındırır. Arındırabilmesi için yüksek ahlak sahibi olabilmesi için marifet sahibi olması lazım. Bilgi sahibi olması lazım ki her sözü yerinde ve doğru söylesin. Amelini doğru bir şekilde uygulansın. O yüzden İslam cehaleti ve bilgisizliğe mücadele etmiştir. O yüzden ilk emri nedir? Okudur. Bu Türkiye'mizde olan bu cümle yani biz Müslümanlıktan dolayı, İslam'dan dolayı geri kaldık diyenlerin arkasında kimler var biliyor musunuz? Hangi millet var? He? Hristiyan inancı vardır. Bugün misyonerler bu fikri doğurmuştur. Yüz senedir İslam aleminde binlerce misyoner dolaşır ve bu fikri yayar. Der ki bak siz Müslümanlar aslında çok iyi insanlarsınız. Bizim gibi olmak istiyorsanız, ilerici insanlar olmak istiyorsanız, o zaman sizi bu ilericilikten engelleyen olan dininizi bırakmanız lazım. Biz bunlara ne cevap vereceğiz? Diyeceğiz ki, Hristiyanlardan daha büyük cahil insan yok ki dünyada. Hristiyanlardan daha büyük cahil insan var mı? Yok. Niye? Çünkü her gün namazda, beş vakit namazımızda Fatiha suresini okuyoruz. Ve Fatiha suresi namazın rüküllerindendir. Yani Fatiha'sı olmayanın namazı olmaz. Son ayetinde ne buyuruyoruz? Ne okuyoruz? Gayr-i magdûbi aleyhim vele dâllin. Yani, اِهْدِنَا el müstakim Bizi doğru yola ilet. صِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Yani nimet bağışlamış olduğun, kişilerin yolunda bizde bulundur. Gairil mağdubi senin gazabına uğramışların yoluna değil ve bir de dallin olan yani sapık, cahil, bilgisizce Allah'a kulluk edenlerin yolunda bizleri asla bulundurma diye Allah'a her namazda okuyoruz, söylüyoruz ve istiyoruz onlardan uzak olmayı. Ve en güzel şahit ise şu günlerde kutlanan Noel Baba adı altındaki uydurma aslı olmayan, kendi inançlarında papazından öğretmenine kadar, yaşlısından gencine kadar bunun aslı olmadığını, dinin böyle bir emri olmadığını, uydurma olduğunu, bir hurafe olduğunu bildikleri halde bunun varmışçasına milyarlar dolar harcayarak da dünyada kutlanmasını, teşvik edilmesini de yaparaktan İnsanları nasıl bir cehalete soktuklarının da neyidir? işaretidir. Biliyor musunuz Hristiyan inancına? Daha düne kadar Hristiyan milletinde ilim ehli yani tıpla, fizikle, kimya ile uğraşanları hapsederlerdi. Allah'ın düşmanıdır diye onları yakıp öldürürlerdi. Bu adam bana bugün gelmiş, diyor ki senin geri kalmış sebebin senin dinindir. Halbuki benim dinim bana ilk emri oku olan ve alime saygı olmasını ilim ehline bağlanmamızı ve ölümden, beşikten mezara kadar ilim her Müslümana, erkeğine, kadınına farz olduğunu öğreten bir din nasıl olur da bugün beni ilerici olmama, faydalı olmama engel olabilir? Bu da neyi gösteriyor? Bizlerin bugün Dinimizi bilmediğimizi. Ve bu da kıyamet alametidir. İşte modern hayatın götürdüğü nedir? Kıyameti getirmiştir modern hayat. Çünkü aleyhissalatü vesselam, soruları sonunda soracaksınız. Aleyhissalatü vesselam, hadis-i şerifinde bunu bize bildiriyor. Ahir zaman alametleri. Yani artık dünyanın sonu geldi alametleri vardır. Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe konuşmasında buyururlar ki, kıyamet ile benim aramdaki zaman mesafesi şu iki parmak kadardır. Şu iki parmağını göster, işaret parmağıyla orta parmağını böyle açar, arasındaki mesafe işte o zamandır. Şu zamanda şurası, burası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nubuvetle görevlendirilmiş olduğu gündür. Burası da kıyametin kopacağı gündür. Şu kadar mesafedir. O zaman bugün ne kadar kaldı mesafeye? Kıyamet kapımızın önünde arkadaşlar. Ama hala bunun farkında değiliz. Her gün ayetleri gördüğümüz zaman, her ayeti açık ve net gördüğümüz halde yeryüzündeki dolaşıp duyduğumuz, gördüğümüz ayetleri net olduğu halde bunları yüz çevirerekten dinimizde cahil kalmayı kendimize kabul etmişiz. Hatta o kadar cahil olacağız ki biz Müslümanlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Aramızda Allah'ı en iyi bilen ne olacak biliyor musunuz? Sadece Allah'ın ismini bilecek. O zamanki Müslümanlar da adamın bildiği din hakkında İslam nedir? Diyecek Allah Allah o kadar. Başka bir şey bilmeyecek. Ve bugün baktığımız zaman İslam alemine Baktığımız zaman arkadaşlar bakın İslam alemine. Kaç kişinin İslam hakkında bilgisi var? Alamet, vuku bulmuş arkadaşlar. Bugün alimlerin yerini cahiller doldurmuş ve Allah'ın dini hakkında bilgisizce ne veriyorlar? Fetvalar veriyorlar. Hem kendilerini sapıttırıyorlar hem de o fetvaya uyan insanları helak olmalarına sebep oluyorlar. O yüzden din hakkında Muhammed İbn Abdülvehhab'ın da demiş olduğu gibi kaidatü dalal söylerken Allah hakkında bilgisizce konuşmanın en büyük sebepleri cahildir. Cahil ne yapar? Yeni bir din oluşturur. Niye? Her konuşmasında din hakkında cehaletçe konuştuğundan dolayı Allah'ın indirmemiş olduğu, peygamberin uygulamamış olduğu bir dini dünyaya piyasaya getirmiş olur. 2 kötü bir yol açmış olur. Çünkü kişi ya güzel bir yola örnek olur, sebep olur ya da bir kötü yola, sünnetü seyyi dediğimiz kötü bir yola sebep olur. Her cahil her konuşmasında bilsin ki ne yapıyor? Kötü bir kapı açıyor. Susması onun için daha hayırlıdır. Üç, mutlaka cehennemde cezalandırılacaktır. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselama her cahil konuştuğu zaman bilgisizce din hakkında Peygamberimize iftira atmaktadır. Aleyhissalatü vesselam buyururlar ki Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevva makaduhu minennar Kim bilerek benim adıma kasıtlı yalan söylerse bile bile yalan söylerse benim söylemediğimi söylemiş gibi anlatırsa yerini ateşte hazırlasın ey cahil her konuşmanda peygambere bir iftira atıyorsun belki profesör olabilirsin belki bir tarikat şeyhi olabilirsin belki bir lider olabilirsin ama Allah'ın dini hakkında konuşuyorsan cahilce Kitabından, Sünnetinden habersizce bir şey söylüyorsan Müslümanların başına büyük bir musibet örmektesin. Bu da üç tane basit örnekti. Üçü de Kur'an ve Sünnetten sabittir. Yine bir insan Allah hakkında bilgisizce konuşuyorsa cahil değildir ama. Kusumeti senen bir insandır. Cedelcidir. Cedelci insanlar çoğu zaman Allah hakkında bilgisizce konuşurlar. Cedel eden insanlara bakın. Hele hele bu açık oturumlardaki işte gruplar gelip tartıştırıyorlar ya. Tartışmayı sevir. İlla kendisi daha iyi bildiğini ispatlamak için. Geçenlerde ben YouTube'da birisi göndermişti. Falan profesörle falan profesör. İkisinde de yanlışlıklar var. İkisi kendi sözünün doğru olduğunu ispatlamak için ne yapıyor? Birbirinin cedelinde insanlara Allah hakkında bilgisizce konuşup sapıttırmasına sebep gösteriyor. Hak ondaymış gibi kendini gösteriyor. Ve bu da yine haram olan davranışlardandır. O yüzden İslam bize on tane nokta öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim 10 tane şahsiyet bize tanıtıyor. Kimde bu 10 tane şahsiyet varsa o bir temiz insandır, dürüst bir insandır. Ve kimde bu 10 tane nokta yok ise bilsin ki onun ruhu, onun zihniyeti, onun hayatı iyi birisi olmadığına büyük bir alamettir. Başta ne dedik? İslam'ın en büyük düşmanı kimmiş? Cehaletmiş. O yüzden İslam'a en çok zarar veren bu ümmetin Firavun'u olan Ebu Cehil'in adı Ebu Cehil olmuş. Cahilliğin babası olmuş. İslam bunu düşman ilan etmiş. Niye? Çünkü insanların yüksek değerlere sahip olmasını insanca yaşamasına razı olmamıştı o yüzden. Öyleyse ne yapmam lazım? Bu modern hayatta benden İslam'ımı, imanımı, itikadımı, ahlakımı kaybetmemem için ne yapmam lazım? 10 tane husus yapmam lazım ki iyilerden sayılabilmen için. Bir, Hucurat Suresi biliyorsunuz Hucurat Suresi Müslümanı eğiten surelerden bir tanesidir. Tamamen ahlaki kuralları anlatır. Ahlaki kuralları anlatır. Bu ahlaki kurallardan bir tanesi de nedir? Allah Azze ve Celle bizlere zan yapmayı haram kılmıştır. Kötü zanda bulunmayı haram kılmıştır. Yani bir insana bilmediğin bir şeyle onu suçlayamazsın. Zannederekten ona işte sen içki içtin, sen şunu yaptın, sen böylesin diyerekten onu ne yapamazsın? Zan altına koyamazsın. Bugün Subhanallah Müslümanların cahil olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Müslümanlar kendilerini birbirlerini zan altında koymaktadırlar. Ve Allah Azze ve Celle içten ibu diyor uzaklaşın bunlar haramdır içtinap diye emir gelirse bu haram demektir. Bir Müslüman bir Müslümana zanda bulunamaz. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki İyyâkum ve zan, fe inne ekzebul hadîs Zandan sakınınız. Çünkü zan yalanların en büyüklüdür. Bu bir. Zandan temizlenmen lazım. Eşine zanda bulunmayacaksın. Çocuğuna karşı kötü zanda bulunmayacaksın. Ailene karşı kötü zanda bulunmayacaksın. Cemaatine karşı kötü zanda bulunmayacaksın. Müslümanlara hüsnü zan besleyeceksin Allah'a karşı kötü zannın olmayacak hüsnü zanın olacak o yüzden Ebu Derda'dan sanırım rivayet ediliyor mutlaka şu kitabı alın Ebu Leys Semerkandi'nin galiba burada bu kitap satılıyor aşağıdan alın Ebu Leys Semerkandi'nin e, Tenbihul Gafilin ve Bustanul Arifin kitabını mutlaka alın ve okuyun Türkçe tercüme edilmiş Mutlaka alın. İçinde bazı zayıf rivayetler var. Onları zaten dipnotta yazmışlar. Ama mutlaka kimde de bu kitap varsa hala okumamışsa gerçekten yazık. Çok yazık. Tenbihul gafilin ve bustanul arifin kitabı mutlaka açın okuyun. Ebu Leys Es-Semerkandi Der ki orada Hazreti Ali'den rivayet eder. Ya da Ebu Derda'dan olacak tam ismi aklımda kalmadı. Der ki orada, kim bu dünyada ahireti için dert gösterirse, hüzünlü olursa. Çünkü hüzünlü olmak iki türlüdür. Bazen olumludur, bazen olumsuzdur. Bazen bir şey için dert yapmak negatiftir, olumsuzdur. Ama bazen güzel bir şeydir. Bazen üzüntülü gözükmek kötü bir şeydir ama bazen güzel bir şeydir. Ne zaman güzel oluyor biliyor musunuz? Eğer ahiretin için, gelecek hayatın için, ölümden sonraki hayat için kederliysen, dertliysen, üzülüyorsan bil ki sen doğru yoldasın. Bu üzüntü sana bir kazanç getirecek. Niye? Bu dünyada ahireti için korkuda olanlar, dertte olanlar, hüzünde olanlar ahirette bu korku onlardan alınacak. Ama ahireti için bu dünyada Dert etmeyen, düşünmeyen, keder göstermeyen orada çok büyük bir şaşkınlıkla çok büyük bir şekilde yakalanıp beklemediği bir şekilde acılar çekeceğini bilmesi lazım. O yüzden Müslüman hep ahiretini düşünmüştür. Sahabeye baktığınız zaman hep ahiretini dert etmişlerdir. Kimsesi olmayanlar bile peygambere gelip sordukları zaman... Hep ahiret sorusu sormuşlar. Dünya için menfaati sormamışlar. Ahiretimizi nasıl kurtarabiliriz? Ahiretimizde iyilerden olabilmek için, münafıklardan olmamak için ne yapmamız lazım diye hep Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları sormuşlar arkadaşlar. Öyleyse iyilerden olmak istiyorsan, biz buna elvar diyoruz Arapçada. Vera sahibi. Olmak istiyorsan bir kötü zandan uzaklaşacaksın galiba bu konu hakkında benim bir sohbetim var cennete davette bulabilirsiniz kötü zanda bulunmak diye 50 dakikalık bir sohbet vardır onun ilacı nasıl olur tedavisi diye mutlaka bunu tavsiye ederim dinlemesini ikinci haslet onda olursa eğer o hasletten arındırılmışsa kendisini o zaman iyi bir insandır nedir o Gıybetçi olmamak. Allah Azze ve Celle aynı sürede iştinap, zandan uzak durun derken hemen ardından casusluk etmeyin ve birbirinizle de gıybet etmeyin. Gıybet çok kötüdür. Bugün Müslümanlar arasında en yaygın olan hastalıklardan birisi gıybette bulunmak. Daha kötüsü alimler üzerinde gıybet etmek. Oturmuş Falan alimi, falan alim hakkında her türlü ver yansın yaparaklar eleştiriyor. Ya desen ahi sen gıybet yapıyorsun, e İmam Ahmet de yapmış, İmam Buhari de falanları eleştirmiş diyerekten cevap bir de veriyor. Ya İmam Ahmet müştehit, İmam Buhari müştehit. Hata ederse bile sevap alacak. Senin müştehitliğin nerede, ilmin nerede? Senden ilimce, İbadetçi, ahlakan üstün olan bir insanı nasıl sen gıybetine edersin ya? Şeyh Binbaz'dan, Şeyh Binbaz rahimehullah'ın veyahut da Şeyh Albani hakkında, Şeyh Üseymin hakkında veyahut da günümüzde yaşayan herhangi bir alim hakkında senin konuşman senin ne kadar nifak hasleti olduğunu aslında gösterir. Bir Müslüman bir alim hakkında konuşuyorsa bilsin ki onda nifak hasleti vardır. Niye? Çünkü hadis-i şerifte ne dedik? Öyle bir zaman gelecek. İnsanlar sadece Allah diyecek. Peki bu insanlar Kur'an'dan, peygamberden, ahlaktan, dinden nasıl uzaklaştırıldı? Senin gibi hainler o alimler hakkında karalaya Karalıya karalaya piyasada alim kalmadı. İnsanlar alimlerden elini çekti. Çekince meydan cahillere kaldı o cahiller insanlara sadece Allah isminden başka hiçbir şey bırakmadır o gün gelecek arkadaşlar belki bizim torunlarımız belki çocuklarımız Allah'tan başka bir şey bilmeyecekler ne namaz ne oruç ne hac ne zekat ne emri bil maruf ne haram ne içkin haram olduğu domuzun haram olduğunu bilmeyecek öyle bir zaman gelecek peygamberimiz diyor annesiyle zina edecek diğeri ki burada yapma şu yolun kenarında yap diyecek bu dini olacak. Bu din neden böyle olacak? Çünkü içimizde diline sahip olmayan ve dilini kirleten gıybet eden insanlar var da o yüzden. Ve hepimiz de onları dinlemeyi de seviyoruz. Girin YouTube'a falan hoca hakkında falan ehli sünnet hocalar hakkında yüzlerce gıybet yapıyor. Vallahi bunlar münafıktır. Bilsin bunu kim bir alim hakkında onu karalamak için konuşuyorsa ve ilimce daha aşağı ve takva olarak, ibadet olarak hayırda ve yarışmada daha gerideyse böyle konuşuyorsa onda nifak alameti vardır. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Ya Allah'a cümleci bunun dinin temellerinden yapmış ya. Yani bugün bazı alimlere eziyet gördüklerinden dolayı, hapse girdiğinden dolayı veyahut da fetva yasağı aldığından dolayı bazı Müslümanlar seviniyor ya. Buna seviniyor adam ya. Falan cami kapatıldığı zaman bayram ediyor. İnan edin hangi cami olursa olsun kapatılmasına bir Müslüman sevinemez. Seviniyorsa onda yanlış bir din anlayışı vardır. İnsanları yok ederekten sen İslam'ı yayamazsın arkadaş. İslam'ı ancak insanları islah ederekten, sabır göstererekten yapabilirsin. O yüzden geçenlerde ben bir grup gelmişti. tekvire çok düşmüş olan bir grup. Tartışıyorlardı. Onlara bir örnek verdi. Bir örnek verdi anlamaları için. Ağır bir örnek verdim ki anlamaları Çünkü anlamıyorlar Örnekler veriyorsun anlamıyorlar Dedim size bir örnek vereceğim Buyur dediler Dedim ki arkadaşlar Siz her kişi vurup kesip atıyorsunuz Hepsi kafir diyorsunuz İşte böyle olması lazım diyorsunuz Ben size bir örnek vereceğim Bugün Kabe'ye Sizin sevdiğiniz en büyük adam kimdir? Dediler Bin Ladin Bin Ladin'i getireceğiz Kabe'nin önüne. Bağlayacak Suud askerleri. Anlatabiliyor mu? Ellerine bağlayacak. Önünde de keleşle askerler bekçilik yapıp idam cezasına çarptırılacak. Öldürülecek. Fesat yaptı. Ne yapardınız? Dediler ki gideriz orayı yıkarız, canımızı feda ederiz, onu kurtarmaya çalışırız. Dedim ki arkadaşlar, Aleyhisselatu Vesselam Ammar'ın ailesi, Yasir'i, annesi ve diğerlerini Kabe'nin önüne idam edildiler, asıldılar. Peygamberimiz öyle mi yaptı? Yıkacağız, devireceğiz mi dedi? Yoksa dinde sabır mı var? Hani sabır sizin? Hani sizler her şey peygambere göre yapacaktınız? Demek ki sizler dini Duygularınızla yaşıyorsunuz ve bu da ne kadar cahil olduğunuzu gösteriyor. Bizler dinimizi duygularımızla yaşamayacağız. Sünnete göre yaşamaya çalışacağız. Öyleyse din adına konuşurken, din adına deliller getirirken duygularımıza göre getirmeyeceğiz. Velev ki acı da olsa haktan başka bir şey söylemeyeceğiz. Ve bu da üçüncü haslettir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki En'am suresinde, وَاِذَا كُلْتُمْ فَاَعْدِلُوا Konuşurken doğru konuşun. Bugün Müslümanlar konuşurken doğru konuşmuyor. Kendi çıkarı için konuşuyor. Davetinde kendi çıkarı için davet ediyor. Mezhebinde kendi çıkarı için yapıyor. Tarikatında kendisi için yapıyor. Hakkı beyan etmek için ayetleri, hadisleri çevirebiliyor ve onları inkar edecek ahlaksızlık yapanlar bile görmüşüzdür. Resmen öyle bir ayet yok diyor. Geçenlerde bir hoca ile tanıyor, konuşurken, Kur'an'da şu ayet yoktur. Ya yapma etme, var mı ayet? Yoktur, inkar ediyor. Getirdik gösterdik, aa varmış. Ya A varmış mı bu kardeşim? Yani bilmiyorsan niye inkar ediyorsun? Öyleyse dinimizi doğru bilmemiz lazım ve doğru konuşmamız lazım. Geçenlerde bir imam, bir amca kızıyla amca oğlunu evlendirir ki onlara soruyor. Akraba bağlılığı var mı? O dedi ya işte amca kızı, o zaman nikah olmaz, haramdır. Subhanallah. Ya hocam sen nereden bunu çıkarttın? Bizim adetimizde bu haramdır, yapmıyorum deyip adam nikah kıymadı. Sonra bize geldiler. Yani düşünebiliyor musun? Neden bu oluyor? Dindeki cehalet, dindeki kötü ahlak sahibi olanların, dine ne kadar zarar verdiğini bilmemiz lazım. O yüzden herkes kendisiyle uğraşması lazım. Kendimizin düzeltilmesini toplum alem böylese biz de böyle devam edeceğiz değil. Biz değişeceğiz. Çünkü İslam bize oku emretti. ilimle meşgul olmayı emretti. Cehalete savaş etmeyi ilan etti bize. Öyleyse cehaletle savaşacağız ve güzel ahlak sahibi olacağız. O yüzden üçüncüsü neymiş? Konuşurken doğru konuşacağız. Doğru konuşmak ne demektir? Yani yalan söylemeden konuşacağız arkadaşlar. Ve bu hastalığı bugün çok yayılmış. Müslüman iş yerinde yalan söylüyor. Ailesine karşı yalan söylüyor. Çocuğuna yalan söylüyor. Kardeşlerine yalan söylüyor. Camidekilere yalan söylüyor. Diyor yarın yardıma geleceğim, gelmiyor. sanki herhangi bir söz bu. Subhanallah. Diyor şu kadar yardım edeceğim, ona göre insanlar hazırlık yapıyor, sonra yardımını etmiyor. İşte diyor, taşımaya yardım edeceğim, gelmiyor. Davette yardım edeceğim diyor, gelmiyor. Ondan sonra telefona cevap vermez, kapatır, e, uyudum kaldım falan. Hiç önemli değil diyor. E, bize yalan söyleyen Rabbine de yalan söylüyor. Mahlukla bunu yapan, mahluk her gün onun olana bunu yapıyorsa, evde hocam bu ne türlü yalanlar söylüyor. O yüzden Müslüman, Dürüst olması lazım. Aleyhisselatü vesselam dürüst insandı. Onun ashabı yalandan hiç hoşlanmazdı. O yüzden hadiste yalan söyleyenleri zinacıdan daha kötü görürlerdi. Müdellisleri, İmam Ahmet'in dediğine göre kitabında müdellis olan zinacıdan bin kat daha kötüdür der. Zinacıdan bin kat daha kötüdür arkadaşlar. Bugün ümmette yalancılık yayılmış. Avrupalı bile Müslümana inanmıyor sözüne. Güvenemiyor, yalan söylediğinden dolayı. Rahat bir şekilde 5 euro için, 10 euro için, çıkarı için yalan şahitlik yapabiliyor. Yine değerli kardeşim, en büyük hastalıklardan birisi. Bunu temizlemediğimiz müddetçe iyi bir insan değiliz, iyi bir Müslüman değiliz. O da nedir? Ve Bu da bu modern hayatın bizden götürdükleri olan vasıflardır bu saydıklarım. Nedir? Bir toplumla alay etmek. Adet olmuş. Açın fıkra kitaplarını görürsün Lazlarla alay edilir. Kürtlerle alay edilir. Efendim şunlarla, Yahudilerle alay edilir. Bununla alay edilir. Ve bunun da meşru olduğunu göster Halbuki Allah Azze ve Celle bizlere bir toplulukla alay etmeyi yasak kılmıştır. Niçin? Belki onlar sizden daha hayırlıdır. Belki o topluluk, alay ettiğin topluluk, Arap dediğin topluluk Belki senden daha hayırlıdır. Senin topluluğundan daha hayırlıdır. Öyleyse bugün ırkçılık yayılmışsa ve ırkçılığın önüne bugün geçilemiyorsa üç farklı Müslüman farklı ırktan bir araya gelip kardeşçe paylaşamıyorsa bunun temel sebebi ırkçılıktır. Ve ırkçılığın başlangıcı da bir topluluk diğer topluluktan alay eder. Kendini ondan üstün olduğuna inanır. Neyde üstünsün? Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bütün insanlık aynı babadandır. Herkes Adem'dendir. Adem ise topraklandır diyor. Bu kadar. Senin kökün belli, geldiğin yer belli, onun geldiği yer belli. Aynı yer. Nasıl üstün olabilirsin? O yüzden Aleyhisselatü Vesselam ırkçılığın her türlüsünü ayağının altına koyduğunu bizlere ne buyuruyor? Bildirmektedir. Yine... Bu modern dünyanın bizden götürdüğü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Haya sahibi olmaktır. Bugün Müslümanlarda haya sahipliği az buluyorsun. Halbuki aleyhissalatü vesselam hayanın imandan bir parça olduğunu bize bildiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu biraz daha hayaya nasıl sahip olunacağının yolunu da gösteriyor. Haya sahibi nasıl olunur? Şu gözü kontrol ederekten. Hayasızlık ise... Şu gözü ve kulağı, kalbi kontrol etmeden her istediğine önüne geçmemektir. Öyleyse Allah Azze ve Celle hem Müslüman erkeklere hem Müslüman kadınlara aynı eşitlikte, değil sadece kadınlara, değil sadece belli kesme, erkeğine ve kadınla aynı eşitlikte gözlerine, bakışlarına sahip olacaklar. Ama bugün maalesef, bunu göremiyoruz. Çoğu Müslüman bir baktığımı bir daha bakıyor, bir daha bakıyor, bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. Ve yeter demiyor. Ve en büyük hastalığı bunu internette görüyoruz. Bugün bir Müslüman tek başına bilgisayar önünde kaldığı zaman bir araştırmadır bu. Benim kafamdan attığım rakamlar değildir. Bunu araştırıyorlar İslam ülkesinde. İslam ülkesinde, internette Fuş için kullanılan internetin yüzde %60 ile 70'tir. Müslümanları biz konuşuyoruz. Aramızda gayrimüslim yok. Yani her 110 kişiden 7 kişi gözlerini kontrol etmiyor arkadaşlar içimizde. Budur bunun şey gerçeği. Ondan sonra biz çok akıllı olduğumuzu, çok üstün olduğumuzu Allah Azze ve Celle'nin zaferi yakındır diyerekten kendimizi ve çocuklarımızı, çevremizi aldatıyoruz. Öyle zamana gidiyoruz ki din kalmayacak arkadaşlar. Kıyamet kopacak. Öyle zamana geliyoruz ki kim kendini kurtarmışsa, eşini, çocuğunu kurtarmışsa çok büyük bir olay yapmıştır. Bırak sen devleti kurtarmayı, milleti kurtarmayı. Kendini, çocuğunu kurtarabilmişsen İslam üzerine onların senden sonra devam yaşamalarına katkıda bulunmuşsan bu en büyük başarıdır. Ve Allah azze ve celle de zaten bunu bizden istiyor Kur'an-ı Kerim'de "Kuinfusukum ve ehlikum nara." Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Gözümüzü kontrol etmemiz lazım. Gözden her şey başlıyor. Göz diğer bütün Şehveti harekete geçiren gözdür. O yüzden Allah Azze ve Celle demiyor kalbini kontrol et. Gözünü kontrol et. Çünkü anahtar buradan başlıyor. Bu görmese kalp harekete geçmez. Kalp beyine pompalamaz, beyin başka yere pompalamaz. Öyleyse insan gözüne sahip çıkması lazım. Eğer gözüne sahip çıkmıyorsa ama güzel namaz kılıyorsa o insan Faydalı insan değildir. Zararlı bir insandır. O yüzden eve girdiği zaman, başka yabancı misafire geldiği zaman, kadınların girdiği yer varsa, kalkıp oralarda oturup seyretmez. Uzaklaşır. Velev ki erkek de olsa. Gözüne sahip çıkacak. Aynısını çocuklarına bunu anlatacak. Ama nasıl anlatsın ki hepsinin evinde televizyon var. Nasıl gözüne sahip olmayı öğretecek ki herkesin evinde bugün televizyon var ve o televizyon bize gözümüzü kontrolsüz bir şekilde yaşamaya alıştırıyor. Düşün bir ufak çocuk yaşında, 3 yaşındaki bir çocuk, her gün o televizyonda her şey gören bir çocuk 15 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş nasıl gözünü kontrol edecek ki? Eğer samimiysen ben gözümü kontrol edeceğim o zaman şu televizyonu ya düzelt ya bir Müslüman kanalı kur ya bir şeyler yap ya da bunu kendinden uzaklaştır en azından sen günaha sebep olmaman lazım internet hakeza televizyonu atsan interneti bırakırsan aynı müşkilat çünkü aynı çocuk internete giriyor her internette ben e mailime giriyorum hotmail'de e-mail'e her zaman yan tarafta reklamlar çıkıyor yani ister istemez insan bazen görüyor orada yani her taraf fitne olmuş. O yüzden Müslümanca yaşamak şu modern hayatımızda dediğimiz hayatımızda gerçekten hadis-i şerif vuku bulmuştur. Ne diyor? Ahir zamanda bir insan İslam üzere yaşaması elinde ateşi tutmasından daha zordur arkadaşlar. Size vereyim bir kaynar taş ateş parçası lav ateşi sen bunu elde tut bakalım tutabilir misin? İslam'ı yaşamak o kadar zor olacak, güçlü olacak. Yani harama düşmeden yaşamak gerçekten zor. O yüzden aleyhisselatu vesselam bir oturumunda, şu an biz bir oturumdayız. Bir oturumunda 70 defa bazı rivayetlere göre yüz defa istiğfar etmiştir ya. Yüz defa. Yüz defa istiğfar edip bir oturumda meclis. Bunu bizim için yapıyor. Öğretmek için. Ne kadar günahlara düştüğümüzün farkında olmadığı temizlememiz lazım kendimizi. Yine değerli kardeşlerim, yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de nedir? Hem israfçıyız hem de cimriyiz. Ve kimde bu ahlak varsa, bu da gene bu modern hayatın bize götürdüklerindendir. Müslümanın vasfından kaybettirdiği durumdur. Nedir? Hem israfçıyız hem de neyiz? Cimriyiz. İsraf yani kendi nefsimizle ilgili olsa ne hesabı biliyoruz, ne kontrol edebiliyoruz ama dini meseleleri olsa Allah için olduğu zaman o kadar pinti ve o kadar cimriyiz ki neredeyse yani karıncadan nasıl süt çıkartılırsa öyle de o kişiden yardım çıkartılabiliyor. Ama aynı kişi hiç düşünmeden, hiç hesaplamadan binlerce euroya Misafir odasını döşeyebiliyor, yatak odası alabiliyor, sıfır televizyon alıyor. Geçenlerde bir arkadaş söyledi, onun arkadaşı 8 bin euroya televizyon almış. Plazma mı? LCD televizyonu 8 bin euroya. 8 bin euroya alıyor. Allah Azze ve Celle bunu bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Onlar ne yaparlar? İnfakta bulununlar, israf etmezler. Ve de cimri de değillerdir. İnfak ediyorsan sen bu modern hayatta kaybetmemiş olan Müslümanlardansın. Aynı zamanda infak ederekten cimri de olmayacaksın, israf da etmeyeceksin. Ama hem infak etmiyorsun hem cimrisin hem de israf ediyorsun. Bu senin ne kadar kötü bir huylu insan olduğunu yani ruhu bozuk derler ya. Ruhu bozuk olmuş olan insandır bu insan. O yüzden Aleyhisselatu vesselam hayatına baktığımıza ne kadar mütevazi, basit bir şekilde yaşadığını rivayetlerde görmemiz lazımdır. Yine bu modern hayatın bize getirip götürdüklerine baktığımızda kaç tane saydık bilmiyorum. Ben Aldı dört tane müsaade var mı yoksa kapatacağız mı? Tamam. Devam mı yemek mi? Biz onları infak ettik, yemeği infak ediyoruz. <gülüyor> Ta tamam. <gülüyor> o zaman hemen 10 dakika müsaade. Et, i̇nşallah. Ya bu çok sıkıyor ama çok yani bu çok acım, bastırıyor. Evet yine bu zamanda ve bu e, modern hayatımızda götürdüklerinden birisi de nedir? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Keriminde bizlere bunu bildiriyor, Furkan Suresinde Bildirirken bu insanlar dünyayı istemezler. Mümin dünya çocuğu değildir. Hazreti Ali'nin sözüdür bu. Sizler ahiret çocuklarısınız. Bir ebnaud-dünya var, bir de ebnaul-âhiret var. Dünyanın çocukları kâfirlerdir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam der ki: "Dünya cennetül kâfir ve sicnul mümin." Dünya kâfir için bir cennettir, Müslüman için ise bir zindandır. Mümin için bir zindandır. Ahiret çocukları bu dünya için koşturmazlar. Bu dünyada saltanat kurmak için uğraşmazlar. Ahiretlerini için yarışırlar. Bugün size soruyorum. Bu dünyada bir mal sahibi olman için mesela bir araba sahibi olman için veyot da şu makina sahibi olman için veyot da bir ev sahibi olman için koşturmuş olduğun uğraşa bak. Bunun yanında Ahiret çocukları olarak bizler ne kadar aynı uğraşı gösteriyoruz diye ölçeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki bizler dünyada kibirlenerek, böbürlenerek yürümeyen, ahireti isteyen insanları için ahireti hazırladık. Yani ahiret kimler içinmiş, cennet kimin için bu dünyada böbürlenmeden, kibirlenmeden Ahiret için yaşayan insanlar için hazırlanılmış. Ve sonuçta en büyük mükafat da takva sahipleri nedir? Çünkü bu dünyayı kendine gaye edilmemiş. O yüzden kıyamet alametlerinden bir tanesi de nedir? Müslümanların zayıf olmasının sebebi ve düşmanların onların üzerine hücum edip Aç bir yemeğe nasıl saldırırcasına onlara saldırmasının sebebi nedir? O Müslümanlar çok oldukları halde dünyayı çok sevecekler ve ölümden hoşlanmayacaklar. Hübbü dünya ve kerahiyetil mautti hadiste geçtiği gibi vehin hastalığına bulaşmış olacaklar. Öyleyse değerli kardeşlerim, gerçekten biz ahireti istiyor muyuz? İnan edin bugün Bilal amcanın Cenaze yıkamasında bulunurken, birkaç defa bulunmuştum cenaze yıkamada. Bugün çok farklı bir hissettim. Normalde insan cenaze girdiğinde böyle korkuyor. Aman ben görmeyeyim, uzak durayım diye belki bazı hisler gelebiliyor. Çünkü ölümü düşünmek istemiyor. Onun başına aynısı geleceğini istemiyor ve içine bir korku giriyor. Ama inşallah hak yolunda ölen, Müslüman ölen bir insanın Cenazesinde bile bulunsan Sana bir güvence veriyor Yani korkuyu senden gideriyor Gerçekten böyle İnsan kendini Yani keşke ben bunu yerine ben olsaydım Öyle bir güven bir gülümseme gösteriyor ki Acaba ben bunun yerine de olsaydım Daha hayırlı benim için değil midir diye insan düşünebiliyor Öyleyse değerli kardeşlerim Sonuç Muttakiler içindir Kazanç müttakiler içindir Müttaki olmak için bu dünyamızda ne yaptın? O yüzden bu modern götürdükleri, hayatın götürdüklerinin en kötüsü, en büyüklerinden bir tane zararlarından bir tanesi, Allah'tan korkan insanlar, sakınan insanların azaldığını görüyoruz. Ve zaten bunu da Vakia Suresi bize bildiriyor. Onlar başlangıçta çok olacaklar ve e, sona doğru ise az olacaklar. Mukarrabin dediğimiz yakın olanlar, Allah'a çok yakın olanlar başlangıçta çoktu ama kıyamete yaklaştıkça sayıları çok az olacak. Kalil çok az. Çok az olacaklar. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri onun müttaki kullarından eylesin. 7 veyahut da 8 siz belki atlattınız. Bende çünkü normalde 8 olmasın. Veyahut 9 oldu şimdi. Namazlarını koruyanlardır hafizu ala ve salate'l vusta ve namazlarınıza sahip çıkmaktır hele hele orta namaza ve ve kanitin hakkında tefsirler bir sürü yorum yapıyorlar ne demektir ama en sahiplerden bir tanesidir yani huşu içinde kanitin yani öyle kunutunda kıyamında ibadetindeki namazında Hiçbir şey zihninde değil, sadece namaz zihninde, huşu bir şekilde kalbiyle, bedeniyle Allah Azze ve Celle'ye bağlanmış. Yani sadece bedeni namaz kılmıyor, zihni de namaz kılıyor, gözleri de namaz kılıyor, elleri de namaz kılıyor. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişi secde ettiği zaman yedi azasıyla secde eder. Ve ben bazı kardeşler Kur'an-ı Kerim okurken görüyorum, oturuyor mesela Kur'an-ı Kerim okuyor, Tilavet secdesi yapıyor. Kur'an'da secde ayeti geliyor. Tilavet secdesi yapacağı zaman işte acele hemen oturduğu yerde secde yapacak ya bu hadise ters düşüyor. Niye? Secde yaparken elinde Kur'an gidiyor böyle secde ediyor ve elini olmuş oluyor. Secdeye girmemiş oluyor. Secdesi aslında olmadı. İade etmesi lazım. Secde yaparken yedi azasıyla beraber secde etmesi lazım. Hemen acele eden Kur'an okuyor. Secde ayeti geliyor. Ederken dikkat etmeden secde ediyor ve secdesi tam bir şekilde olmadığından dolayı geçersizdir. Ve tilavet secdesi bazı alimlere göre, mezheplere göre farzdır. O yüzden onu iade etmesi lazımdır. Yani yedi azasıyla secdesini yapmadığı müddetçe velev ki tilavet secde, en basit secde odur. Nedir? Onu tam bir şekilde yapması lazım. Namazı korumak. Ve Allah Azze ve Celle zaten bunu Meryem Suresinde söylüyor. Onlar namazlarını zayi edecekler ve şehvetlerine uyacaklardır. Ve bu da cehaletin getirmiş olduğu en büyük bu asrımızdaki sebeplerdir. Bakın cahillere mutlaka namazını zayi eder. O televizyonda konuşan insanlar var ya, baktığın zaman yüzde sekseni araştır. Bazı bir araştırma, bir yazar köşe yazarı yazmış bunu, bulabilirsiniz. Namazlarını zayi ettiklerini söyler. Ve çoğu şehvetine uyar. Niye? Çünkü cehalet bunu getiriyor. Dinden uzaklaşmak nedir? Cahil olmaktır. Cahil olan kişi de ne namazını tanır, ne de şehvetine dikkat eder. Harama da düşer, zinaya da yapar, kumar da oynar, içki de içer. Ve bunlar hepsi bunun için sıradan, basit bir şeyler olduğunu, ilericilik olduğunu zanneder. Son olarak da değerli kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayeti gene bunu bize gösteriyor. Modern hayatın götürdükleri, modern hayat neyi götürdü biliyor musunuz arkadaşlar? Ehli sünnet cemaatinden olmayı götürdü. Bugün çoğu Müslümanlar ehli sünnete bağlı değillerdir. Bu modern hayat uğruna ehli sünnet itikadından uzaklaştılar. Evet, belki araba sürmeyi öğrendi o Müslüman ama itikadının ne olduğunu unuttu artık o araba uğruna Avrupa'da yaşama uğruna Avrupa'da ev sahibi olma uğruna itikadı inancı kime göre olması gereğini maalesef unuttu En'am Suresi Allah azze ve celle çok bir şekilde güzel bir şekilde peygamberine ne buyurmaktadır diyor ki söyleyeceksin bu benim dost doğru yolumdur o yüzden bu yola takip edin sünnetimi izleyin demektir bu öyleyse uhu, Ona uyunuz. Bugün çoğu Müslümanlar tarafından unutuldu arkadaşlar. Peygambere uymak ve uymamak hiç önemli değildir diye gösteriliyor. Adam bir saat sohbet yapıyor, camide konuşur. Hutbeye gitmiştim ben Türkiye'de geçenlerde Cuma namazına. İnan et, hutbede hoca ne konuştuğunu ben anlamadım. Ne bir ayet, ne bir hadis doğru dürüst anlattı biraz güncel olayı anlatmaya çalıştı ve böylelikle 4 dakika zaten sürdü hutbenin Türkçesi. 4 ya da 5 dakika sürdü ve kapattı gitti. Arkadaşlar bizler her sohbetimizde Peygamber aleyhissalatü vesselama sadece selavat getirmeyeceğiz. Onun yoluna uymanın önemiyetini ve onun dışındaki bir sürü yollar olduğunu ve hepsinin yanlış olduğunu ve takvadan uzaklaşılacağını Şeytanın tuzakları olduğunu bilmemiz lazım. Kurtuluşun ahiret gününde Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın sancak altında toplanan insanlara olacaktır. Allah azze ve celle bizleri onun sünnetine bağlı olmayı ve onun sünnetiyle yaşamayı bizlere nasip etsin. Efendim, geleceğim. Öyleyse sünnetin önemiyetini Gerçekten biliyor muyuz? Sünnetin önemiyetini biliyoruz ama üç hata yapılıyor sünnette. Ve ben bugün bunla da karşılaştım. Burada dahi bunla karşılaştım. Sünnette üç tane hata yapılıyor. Bir, aşırı mütesahil davranılıyor. iki yanlış anlatılıyor. Üçüncü grup ise aşırı müteşeddit. Yani öyle sıkı yapmış ki sünneti Aleyhisselatü vesselam belki bugün yaşasa ya ben böyle demedim diyecek ona. Ya ben böyle uygulamadım. Yani dini sadece okuyup uygulamak yetmiyor. Doğru anlayacaksın. O yüzden Aleyhisselatü vesselam çok önemli bir hadis söylüyor. Men yuridillahu bi hayran yufakkihu fid din buyuruyor. Kim Allah hayır dilerse en büyük hayır. Hayır ne demektir biliyor musun? Yani sadece sana değil sana ve senin topluluğuna Yani burada sadece fert önemli değildir Şeyh bin Baz'a göre Bu hadisi anlatırken diyor ki Burada sadece kişi sayılmıyor Kişi, cemaat ve topluluk Bir millet Yani Allah bazen tüm millete hayır nasip ediyor Hayır nasip bir ediyor Bir, bir mahallede 100 tane alim oturuyor Yani sadece bir tane alim değil Tüm mahalle hepsi alim Tüm o mahalle Allah azze ve celle hayır nasip etmiş Bir mahalle var hepsi Arapça biliyor Asılı mesela Arap değiller. Öğrenmiş, Arapça öğrenmiş. Allah demek ki bulara hayır murad etmiş. Ve bu da dünyanın en büyük mutluluğudur ve kurtuluşudur kişiye. Onu dinde doğru anlayışlı kılmasıdır. Ezberin olabilir. Ezberin olabilir. Ama o ezberi yanlış uyguluyorsan ve o konuda aşırıya gidiyorsan o zaman bu din değildir. O yüzden dinde kıskançlık vardır, rire vardır. Ama o hileyi yanlış kullanırsan haram edersin. Her şeyin Allah azze ve celle ölçüler ile yaratmıştır. O yüzden onun için alimlerini vermiştir. O alimler sahabeden başlayarak da günümüze kadar gelmişlerdir. Her şey güzel bir şekilde anlatıyor. Kim eğer anlatışında şiddete başvuruyorsa, efendim, şiddetataraktan gösteriyorsa onun anlayışı kıttır. Bunu görüyoruz subhanallah. Hadi hadis konuşuyoruz. Kıt anlayış, ters anlayış ve din adına yaptığını zannediyor. Yani o öfke tepkinin Allah'ın razı olacağı şekilde diyor ama inan edin Allah böyle razı değil. Öyleyse ehli sünnetten olmanın meselesi sadece sakal bırakarak, namazda elleri kaldırarak olunmuyormuş. Ehli sünnet sahip olmanın sebebi o dini peygamberin anladığı gibi, ashabın anladığı gibi ve uyguladığı gibi uygularsan olur. Ama biz bugün mesela küfür diyarında yaşıyoruz. Almanya'da, Avrupa'da yaşıyoruz. Belçika'da yaşıyoruz. Buradaki hükümü ile İslam diyarında yaşayan Müslümanın arasında bazı meseleler, farklılıklar vardır. Sen adam diyor, ben bunu imanımdan yapıyorum. bu iman böyle değil. Bunu sen burada böyle imandan yapıyorsun ama senin imanın burada bunu böyle emretmiyor. Öyleyse bunları öğrenmemiz lazım. O yüzden ehli sünnet olurken lafta olmayacağız, kuru kalabalık olmayacağız arkadaşlar. Ha bugün bu modern dünya bize bunu kaybettirdi, ehli sünnet anlayışını. Halbuki Abdullah ibn Mesud mu ve hatta İbn Abbas'ın sözüdür, tek de olsan Abdullah ibn Mesud'un sözü. Tek de olsan, hak üzereysen, yani sünnet üzereysen, sen cemaatsin. Biz bu anlayışı unuttuk. Nasıl ben cemaatim? ehli sünneti tanımıyorum ki. Adım ehl sünnet. Neye göre ben ehl sünnetim? Hangi uygulamama göre? Hadisi yanlış anlamışım. Hadisi uygularken şiddetle uyguluyorum. İstenilmeyen bir şekilde uyguluyorum. Ve hoşgörümü uyguluyorum. Mütesahillik de gösteriyorum. Mütesahilliği de hoşgörü diye gösteriyorum. Her şeyi karıştırmışız. Öyleyse arkadaşlar o kadar hastalık var ki nereden başlayacağını bilmiyorsun. Başlangıç yeri cehaletten uzak olmaktır. Kur'an'ı aç, aç eline şu kitabı al eline, inan edin yetiyor. Kur'an-ı Kerim'i al eline yani yetiyor derken sünneti bırak demedim. Başla Kur'an'ı okumaya, ve ayet ayet ne kast ettiğin okuduğun zaman, inan edin çok farklı bir ufuğunuz olacak. Çok farklı bir anlayışınız olacak. 10. maddeye geçiyorum. Çünkü işaretler geliyor. 10. madde ise değerli kardeşlerim, bu modern hayatın bize kaybettirdiği şey, şeref. Bir haya var, bir de şeref var. İzzet sahibi olmak. Bugün Müslümanlar izzetlerini kaybetmek üzereler bazıları. Niye? Çünkü bu mal için, dünya için her türlü şeye razılar. Perşembe günü, hatta ben bunu cuma hutbemde söylemiştim dün bizim Bronchback Camisi'nde. Perşembe günü beni üç tane bayan aradı. Rhine şehrinde, bu Bielefeld tarafında üç tane Arap, Marokan bacı aradı. Bunlar Üçü işsiz. İşte 20-25 yaşlarında işsizler. Ve bunlar iş kurumu tarafından Karitas'ın kurmuş olduğu kış sebebinden dolayı Karitas Katolik Kilisesi'ne bağlı olan bir hayır kuruluşudur, yardım kuruluşudur. Bu kuruluş bu kuruluş karda kar yağdığından dolayı tuz atma görevi veriyor. Ve kasten anlaşmışlar sırf İş kurumu o şehrin iş kurumudaki başkanı kimse artık sadece Müslüman kadınları orada işsizlik parası alan her kadın erkek oraya o kuruma bağlı olanları işe gönderiyorlar mecbur gidecek gitmezse 3 ay maaşını keserler hiç affetmezler kısaltırlar vesaire tehdit ederler sadece Müslüman kadınları oraya gönderiyorlar ve o üç bacı aradı biz de diyor gittik oraya mecbursun gideceksin gittik ve bizden önce daha diğer Arap kadınları da gördük, Türk kadınları da gördük, Müslüman kadınları da gördük. Tek tek içeri alıyorlar. Goya tuz atacaklar. Bu kadınlar yaya yollarında bunlara poşet veriliyor. O poşetle dolaşıp 5 kilo poşeti tuzu serpecekler falan caddede. Geri gelecekler. Günde 5-6 cadde yapması lazım. Maaş alacaklar bu kış boyunca. Efendim nedir? Diyor odaya girdim diyor hocam. Üç kişi oturuyor. Bir papaz, iki tane de uzman. Ne uzmanı? Din, İslam hakkında uzman olup kafaları karıştıracak insanlar. Tabii şu anda Noel olduğundan dolayı ikramiye veriyorlar. Bin euro para koymuşlar. Başörtülü bacı giriyor içeri. Diyor ki çalışacaksın. Seni zaten falan kurum gönderdi. Şu iş yapacaksın. Ama bir başörtünü çıkartacaksın. Zaten bunu sen kocan için takıyorsun. Ailen sana baskı yapıyor diye takıyorsun. Bizim burada işte belediyede çalışanlar, yolları temizleyenler bunu yapmasına gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Zaten ailen de seni görmez. Çıkart bunu. O, o iki uzman da anlatıyor. Kur'an'da da böyle bir şey yok diye. Diyor ki bizden önce 20 kadın girdi. Bizim şahit olduğumuz 6 kişi başını açık olarak çıktılar diyor. Altısı çıktı, başım. Ne zaman bu? Perşembe günü oldu bu. Yani 3 günlük olayı ben size anlatıyorum. Rayne şehrinde. Hatta ben Google'e girdim. O karitasın adresini buldum ve onlara bir e-mail attım. Bundan haberdar olduğumu ve bunu ben gündeme getireceğimi, böyle bir şeyin ne Alman yasalarında geçerli olduğunu ne de insanlık olduğunu ne de sizin böyle bir kirli planlarınız Allah Azze ve Celle fırsat vereceğini onlara bildirdim. El mühim Elmi Müslümanlar bugün izzet sahibi olmayı kaybetmiş. Bugün bir Müslüman erkek, evli olan bir adam nasıl olur da hanımını git işçi kurumundan geçin ben sana bakmam. Ben başka işlerle uğraşırım ama seninle ilgilenmem çocuğunun nefakasını vermem diyerekten zulüm edebilir. Ve bacı bana soruyor biz de o anlaşma yapalım mı başımızı açalım mı? Ve o işi gitmemiz lazım mı, etmemiz değil mi diye siz gülüyorsunuz ama eğer bir insan kirasını ödeyemiyorsa, maaşını ödeyemiyorsa, yiyecek yemeği yoksa bilin ki zina eden kadınların çoğu bunu mecburiyetten yapmaktadır, fakirlikten yapmaktadır. Eğer bedenini satıyorsa, çünkü evinde yemek olmadığından dolayı bunu yapıyor, zevk için yapmıyor. O yüzden oraya gidenin vay zalim ne cahilmiş falan değil. Sen o bacı için ne yaptın? O Müslüman'ın kurtulması için ne türlü bir çalışma yapıyorsun. Ve bunu yapıyor ve bu terör olmuyor. Bu ayrımcılık olmuyor onların yasasına göre ama insanlara la ilahe illallah öğretirsen, insanları Kur'an sünnete çağırırsan, insanları güzel ahlaka çağırırsan, iyi olmalar, adaletli olmaya çağırırsan bu ise bu modern hayatta çok kötü bir şey. O yüzden Fizilal Kur'an sahibinin kitabında Seyyid Kutup şu cümleyi söyler. Der ki, bizim zamanımızda işte Avrupa insanlığını anlatırken, kendisini ederken hep adaletten bahseder, insanlıktan bahseder, insancıl olduğunu, human olduğunu söyler. Ama bu kurallar sadece kendisi için geçerlidir. Ne zaman ki kendi lehine değil de aleyhine dönürse adaletten, insancılıktan hiçbir şeyden duymak istemez. Özgürlükten ve saygıdan haberdar olmak istemez. Gerçekten de böyle. Bunu bugün görebiliyoruz. Yani ne zaman olsa aman şunlar falan diyorlar, adalet istiyorlar ama Müslüman istediğinde herkes sağır olmak istiyor. O yüzden değerli kardeşlerim, Müslüman izzetini göstermesi lazım. Aç kalmayacak. Kimse içimizden rızkı tamamlanmadığı müddetçe ruhu çıkmayacak. Ama dinini kaybetmiş olarak ruhu çıkabilir. Çıkmaması için demiyoruz şiddete başvur. Onlara sert yüz ol demiyoruz, yumuşak ol. Sen gene onlar için iyilik yapmıyorsun, Allah için yapıyorsun, mükafatı Allah'tan bekliyorsun. Vazifenin Müslüman olarak devam yapman lazım ve asla Allah Azze ve Celle'den ümidini kesmemen lazım ve bu dine mensupsun diye de Allah'a hamd et ve şerefli ol. Çünkü bu dine mensup olan her insan çok şereflidir. Ve Allah Azze ve Celle o insana İslam'la en büyük hediyeyi bağışlamıştır. Allah hepinizden razı olsun beni sabırla dinlediğinizden dolayı. Ve ahiru da'vâne el-hamdülillâya rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve en la illa entem. Estagfiruka ve etubu ileyk. Allah razı olsun hocam.